وَمَا تَوْفِيقِي وَعْتِصَامِي اِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلٰى رَسُولُنا مُحَمَّدُ Allah'ım salli alayhi ve sellem. صَلُوا صلو عَلٰى طَب۪يبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدُ Allah'ım salli alayhi ve Seyyidina Muhammed ve ala alina sahibine al alimi min ash-shaytani r-rajim. Rabbi euzubike mene mezaati ash-shayatîn. Ve euzubike Rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> A'nebi Hurayrata radıyallahu te'ala anhe kâle kâle rasûlullahi sallallahu te'ala aleyhi sellem la tekûmu s-sa'atu hattâ yahşer el furat an jabal min dhahab yaktatil alayh al nas feyuktala tis'a Söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile ilgili derslerimizin inşallah sonuncusudur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 Altından çıkan altın maden üzerinde yapılan savaşta telef olacaklardır. Diğer rivatı hatta Ayuktelem'in her yüzden doksan dokuzu ölecektir. Bukhari Müslümin rivat edinde femehlalı fe Allahü Veli şeya oraya rastlayan orada bulunan sakın gözün önünde altınlar yığılı görse ondan bir şey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 Şimdi bu alametlerden olmak üzere siyah sancakların Horasan tarafından gelmesi Sevban Radiyallahu Teâlâ'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Tatlu'r rayatü sud min kıbel el meşriki fe yukatilunukum kıtalen şedîden lem yukatil kavm misluh فَإِذَا رَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَلَوْحَبَّنَ عَلَى الثelji فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِ İbn-i Vaceb ve Hakimin ribaati Seveban radıyallâhtan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Doğu tarafından siyah sancaklar belirecek Bu Khorasan'dan gelecek olan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 Maumrayatun Sûd Doğu tarafından bir ordu gelecek beraberlerinde siyah sancaklar bulunacak. Fes elüne elcayra isteyecekler yani o zamanki yönetimlerden Mekke'deki, Medine'deki ve diğer yönetimlerde bulunanlardan diyecekler işte Hz. Mehdiye bu teslim edilecek kimse oralı olmayacak rıza gösterip de teslim olmayınca feukatilun onlar savaşırız o zaman diyecekler savaşacaklar feyunsarun Allah tarafından yardım olunacaklar ferutavne ma'seelu istedikleri yönetimi ele alacaklar ama feleakbaluneu kendileri bunu kabul etmeyecekler yani harpleri kazanacaklar ama biz Bizden biri olsun. Biz ben olayım, sen olayım yapmayacaklar. Hatta yedfuha ila raculin min ahli beyti benim ehli beytimden bir zata Hazreti Mehdi'ye yönetimi teslim edecekler. Fehmlevu akistan kemameluha joran <gülüyor> dünyayı zulümle doldurdukları gibi o zamanki yönetimler Hz. Hazreti Mehdi de adaletle dolduracaktır. Fe men idreke zalike minkum felyati'mele İşte bu Doğu tarafından gelecek siyah sancaklı, horozandan çıkacak siyah sancaklı, efendim, beyaz elbiseli ee, olan ordu. Bunlar, başlarında okuduk, şu İbni salih Temimi diye bir zat bulunacak, efendim. Küçük küçük sancaklar. Ee, bu sancakları görenler kar üzerinde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 Şimdi İslam tamam oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tamamlamadan vefat etmedi. Veda Haccı'nda tamamlama nimeti beyan edildi. Elen ekmel tulekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekumü'l Bugün size nimetimi tamamladım. Dininizi ikmal ettim. Din olarak İslam'ı seçip razı oldum. Ayet kerimesi ve de Hacında Arafat'ta nazil olmakla İslam tamam oldu. Zaten Rasulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem o günden sonra 80 gün kadar bir şey yaşadı. Ve innehu sairun ile nuksan Ama bu din tamamlandı ama diyor İbn-i Mesud Hazretleri yine noksanlaşacak yani bundan sonra yine ne olacak? Bozulmaya başlayacak. Din noksan olmaz. Din durduğu yerde tamam duruyor ama tatbikat yönünden Büyük noksanlıklar olacak buyurdu. Hakikaten şu anda zaten tamamen birçok noktada din yürürlükte değil. Noksan olmuş durumda. Ve en emarate zalik bunun alameti nedir? Entuk tukdâ ve yukhazel malu b gayr hakkı Akraba ilişkileri kesilecek. Sıla-i Rahim diye bir şey kalmayacak. Haksız kazançlar elde edinilecek, mallar kazanılacak haksız nereyi deşsen altında haksız kazan çıkıyor, nereyi deşsen hiçbir müessese hakkıyla kazanan bir şekilde değil ve tüsveket dima kanlar dökülecek, akıtlayacak yani işte görüyorsun İran durumunu günde 250 kişi ortalama ölüyor ayda 3000 kadın dul kalıyor Allah muhafaza buyursun. Bir an evvel Allah Teala bu işgalcileri İslam yurdundan uzak etsin inşallah. Bunlar böyle bir bela. Yani artık kan her yerde, dünyanın her yerinde akıyor. Ve işte ki karabeti Karabet de La ehudu bir şey En yakın akraba akrabasını ya adam durumu iyi, vaziyeti düzgün işte ben şöyle muhtacım şuyum buyum hiç en yakınından bile bir yardım alamayacak veya tu Fesailu, la لَا يُضْعُفِيهِ دِي Dilenci Dolaşacak dolaşacak eline bir şey Konmayacak Ve Tam o sırada Tabi bu şu anda da Tam Bazıları gerçekleşmiş bazıları tam Huku bulmamış mesela dilenci dolaşıp eline bir şey konmaması şu anda pek Huku bulmamış çünkü şu anda dilenciler bazı bizden zengin Onlar çünkü baya topluyorlar demek veren var e, demek o zaman gelince hiç artık veren kalmayacak. İzharatil erdu huvara al bekari. Bir anda yeryüzünü efendim inek gibi bağıracak. Yeryüzü, aynı inek nasıl bağırıyor, böğürüyor, öküz aynı öyle bağıracak. Yahsebü kullu nas enne akharet min kıbeli. E bu şimdi öyle bir ses ki İstanbul'daki ediyor ki İstanbul bağırıyor. Ankara'nın diyor Ankara. Amerika zan Amerika, bütün dünyayı aynı ses duyulacak. Fəbeyinemən nazuk edərlik, idkatevetilərdu bir efladı ki, bir diamine ne belvifda tam o sonra yeryüzü içinde bulunan altın, gümüş, ne varsa dışarı atacak, fırlatacak dışarı. Fakat la enfa'u bado, şeyu minu la debu mala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 Müxtelif madenler çıkacak. Tahruj madenleri, müxtelif madenler, mina kıyı, mina hijaz, gittişirar, insan, yuvarlou Firaun. Maden adı Firaun. Bu maden hijaz toprağına yakın olacak. En kötü insanlar o madende iş çıkartma bakacak Fakat benim yaptığım yamalı nevi hucrani deb. Onlar orada çalışırlarken hijaz topraklarında bir altın madenler aslayacaklar. Fa acabe onun işletmesi onları çok hayran bırakacak. Altın madeni çok para getiren şey. Fe beyne ma'ke zal ki husuve bi ve Hakim rivayet ediyor bu Hadis-i şerifi. Tam onlar altın madeni bulmuşlar ve işletmeye başlamışlarken o madenle beraber bütün oraya yığın edenler, çalışma şirket iştenize elemanlar götürenler, gidenler hepsi birden yerin dibine batacak. Bu da Hazreti Mehdi dönemindeki olayların önemlilerinden lerinden biri. Hazrı Ali Efendimiz'in de beyanı var. El fitne 4 fitne, kargaşa olacak. fitne Serra s serrâ ve darra. İşte bolluk bir fitne, sıkıntı, darlık bir fitne. Ve fitne tün diye beyan ettiği bir fitne, altın madenin çıkışıyla ilgili bir fitneyi beyan etti. Sümme-i ehrucu min itresin nebî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 Çıkış döneminde, bazıları çıkmadan önce, tabi manadan anlamanız lazım onu bu olmadan çıkmayacak. O ne demek? Önce olacak demek. Yani bazıları Hazret-i çıktıktan sonra, çıkışından sonra meydana gelen hadiseler. Mesela şimdi, Medine-i yakın, Beyda denen yerde, girilen Mikat'tan ihrama girilen Zülhüleyfe'ye yakın, oradan sonraki düz vadi Medine'den sonra. Beyda. Ayşe radıyallahu te'ala anha annemizin rivat ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ayna Ayşe te radıyallahu te'ala kâlet kâle Resulullah sallallahu te'ala Bukhari ve Müslim rivatiyle. El-Aceb. Şaşılacak iş. Enne nâse min ümmeti ye'tûne el-beyte li-raculin min Kureyşin gadlecee bil-beyte hattâ idâ kânuhu bil-beydâ i khusife bihim. Fihumul mustabsiru vel mecburu vebnus sebili يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم Bunların hepsinde inşallah hadis-i şerifleri di okuyoruz, dinliyorsunuz. İnşallah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cuma gecesinde ruhaniyeti teşrif buyurur inşallah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 Haşa. Meryem anamıza Allah'ın hanımıdır diye inanıyor. Haşa. E şimdiki papa, papa ne yerinde? İsa Aleyhisselam yerinde. İsa Aleyhisselam ne yerinde? Allah'ın oğlu yerinde. E ne olmuş? Allah baba, olur, hulkuduz. Hepsi bir olmuş. Böyle saçmalık olur mu ya? allah Teala Hazretleri buyuruyor. Mel Mesihü ibn Meryem. İlla Resul Meryem oğlu Mesih, yani İsa aleyhisselam bir elçidir, bir peygamber. Ondan evvel nice peygamberler geldi geçti. Anası çok sadık bir kadın. Haz Hazreti Meryem, peygamber değil. Peygamberlerden sonra en büyük insan. Peşinden diyor ki, ama ikisi de yemek yerdiler. Ne demek? Yemek yiyen ne yapması lazım? Büyük abdest.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 Ondan sonra yatıyorsun hor hor çeşmede kızar mıçıyorsun. Her noksanlık var. Her acizlik var. Her zelillik var. Her rezillik var. Bende de var. Ama ben demiyorum ki Allah'ın oğluyum ya. Sen niye diyorsun? Senin benden ne farkın var? Ha peygamberim de sen peygamber yer mi yer? İçer mi? İçer, uyur mu? Uyur ey Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ben yememişmem uyumam, evlenmem demedi ki. Peygamber beşerdir. Sen diyorsun Allah'ın oğlunun yerindi. E böyle bir şey olur mu ya? Kendilerine inandırmışlar. Çelişkiler içinde ne yaptıkları da belli değil. Neye inandıkları da belli değil. Çelişki, çelişki, çelişki içerisinde çelişki. Tazat ve tenakuz. Bir yandan millet ediyor. Ben Türkiye'ye gidiyorum bana dua et. <gülüyor> e sen zaten ilahın o ilah sana girdiyse, hulul ettiyse, ta kimden dua istiyorsun? Mesela Allah kimseden dua ister mi? Saçmalık. On sonra e, özür dile. E, i̇lahlık makamı yanılmaz, yanıltılmaz, özür dileyemem Ya e, dua da istemiyor o zaman? Çelişki. On sonra Meryem Ana, İ İsa Mesih, bize yardım et diyor. E, madem senle birleşti zaten kim kimden ne istiyorsun? E başka biriysen niye iddia ediyorsun ben oyum?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 Çok muhteşem oldu. Demek çok görmüş de bu daha muhteşemini de anlıyor yani. <gülüyor> Bunlar savallılık, rezillik Allah muhafaza buyursun. <gülüyor> Ama işte, isimleri Müslüman adı olduğundan bizim millette onları Müslüman sanıyor, mallarını alıyor. Onları zengin ediyor. Bu milletin sırtından adamlar geçiniyor. Onun sürekli diyor, papazların elini öpüyor. Bartolomos Hazretleri. Bir yandan diyor Hazreti Peygamber, bir yandan diyor o Hazretleri. Tövbe yarım. Hiçbir Müslüman ona da hazret, ona da hazret der mi ya? Bu ne saçmalıktır Allah aşkına? La hevle ve la Şaşılacak iş. Niye anlatıyorum bunları? Nimetimizin kıymetini bilelim. Allah'ımıza hamd edelim. İslam'ın yüceliğini fark edelim.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 Kâinat Efendisi bizi takip ediyor. Şaşılacak iştir ki ümmetimden bir takımları, benim ümmetim amma diyor, Kureyş'ten bir zatı yakalamak için Kabe'ye gelecekler. O Kabe'ye sığınmış. Anlattık kıssalarda. Hazreti Mehdi Mekke'ye sığınmış olduğu zaman bir takım ordular onu yakalamaya gelecekler. Ne zaman ki beyda denen işte Medine'den çıkıştaki vadiye varacaklar toptan batırılacaklar. İçlerinde müstebsir var. O ne demek? Bilinçli gelen Hazreti Mehdi düşmanlığıyla. Mecbur var. Mecbur ne demek? Türkçeleşmiş mecburum. Mecbur zorla getirilen. Bir de var İbnü's Sebil. O, o ne demek? Yoldan takılanlar. Gayesi o değil de işte kafilelen hareket ederekten mesela işte Mekke'ye varacak.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 İbn Abbas radıyallahu anh'a ediyor. İmam Ahmed Müslim Şeyh İbn Mace Hafsa validemizden o İbn Abbas'tan geliyor. Efendim. "Yaktalu'l-halife şam İşte Şam'daki halife Süfyanî bir ordu çıkarıyor. "Fihim sittumiyyetü garip. Efendim. 600 tane içerisinde ne var? Binlerce ordu ama 600 tane garip var. Onlarda zorlan İlah Haşimiyine Nebi Mekke'de. Mekke'deki Haşimilere yani Ehlibeyt, Hz. Mehdi ve adamlarına. Feyda'tebul <gülüyor> Beyda fenziluna fi laylatin mukmiratin. Aylı bir gece, mehtaplı bir gece. Medine'den çık artık geliyorlar. Zaten önce Medine'ye geliyor Şam'dan gelen yol. Medine'den evet çıkıyorlar, o sahraya düşüyorlar. İdek bele ra'in yanzur <gülüyor> Bir çoban da onlara bakıyor. Beyraci bu şaşırıyor ne kalabalık başı sonu gözükmüyor ve kul ya ve halimekke vah Mekkeliler yandı Mekke'dekiler diyor. sonra sürüsünü yanına gidiyor. Tüm Beyraci o bir daha dönüyor. O ordunun geçip gitmesi mümkün değil. O kadar büyük. Bir anda felaya raheden kimseyi göremiyorum. Feydem kat husife bir de onlar batırılmışlar fe subhanallah. saatin Bu nasıl istiyor ya? Bir anda kayboldular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 feyentliku sahibi Mekke fe bu hadiste diyor ki o çoban gidiyor Mekke'ye Hazreti Mehdi'ye durumu müjdeliyor fe yubashshiru ve yekul elhamdülillah kuntum elhamdülillah işte o alamet vardı ya o alamet belirdiğinde Hazreti Mehdi çıkacak o alamet meydana geldi diyor. Şimdi diğer bir hadis-i şerifte başka bir ordu Hazreti Mehdi üzerine çıkarılacağı fe yuhsefü bizül üzüm üçte biri batırılacak diyor ve yuhsefü zül üçte birinin sureti değiştirilecek fetasir vucum ila akfiyedim suratları kafalarına dönecek ters arkadan yürüyor fe emşûn eylâ verâim kemâ emşûn eylâ nasıl şimdi öne doğru gidiyorsun ya o da böyle geri geri gidecek yüzü dönmüş ve yuhakku zül üzüm bimekke'te üçte biri mekke'ye kavuşacak diyor bu da alim hadis yani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 Birisi gidiyor süfyaniye ordun battı diyor, birisi de geliyor Mekke'de Hazreti Mehdi'ye müjdeci olarak. Anlatmıştım bunları ama toplamak lazım konuları, hadis-i şerifler ışığı altında. Şimdi bunları e, bu şekilde derlemezsek kafalar karışır, birbirinde zıt gibi, çelişki gibi gözükür. Halbuki hepsinin konusu farklı, o arada birçok olay olacağından bahsediyorum. Ondan sonra Güneş ve Ay'ın Ramazan'da tutulması.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 Böyle bir şey oldu mu? Bunları duyanlar da şaşırmayacak. Ve tenkesi füçtem sfin 15'inde de güneş tutulması olacak. Velem tekûnâ müzû <gülüyor> halikallâhı semâhât velâd. Dâr-ı rivat ediyor bunu. Sahih. Sünen. Dâr-ı Allah gökleri yerleri yarattığından beri böyle bir hadise dünyada gökte vaki olmamış. Ramazanın ilk gecesi. Ay tutuluyor. 15'cisinde de Güneş tutuyor. Bu da ayrı bir alamet. Yine ilk derslerde anlattım. Tabii epey kopukluk olduğu için söylüyorum. Çünkü ben ameliyat olduktan sonra birkaç hafta şey yaptım. O, o arada üç aylar girdi. Çok uzadı konular. Toparlıyorum. Efendim iki, iki dişli bir boynuz şeklinde gökten belirmesi. Bu Cafer Muhammed'in Alil Bakir Hazretleri vaat İdabel Gal Abbasî Khorasan'a ulaştığı zaman, yani Hazreti Mehdiye yardıma gelecek ordu toplanmak için Talha Karnu Doğu tarafında ufkun iki dişli boynuz belirecek ve kenevel ma Talha bela Bu bir defa, bir defa ne zaman doğdu? İlk olarak. Nuh tufanında Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmini bütün kafirleri boğduğu zaman belirmişti. Ve İbrahim aynel kav İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında Nemrut da yine belirmişti. Ve hayleke Allah kavme Firavun'un Firavun ve beraberindeklerini Kızıldeniz'de Allah helak ettiğinde yine belirmişti. Ve hayne qutila hey Zekeriya Yahya Aleyhisselam şehit edildiğinde yine belirmişti. Feidar ay cum zalika fi's sa'id ve billahi Bunu gördüğünüz zaman dünyada meydana gelecek kargaşaların şerrinden Allah'a sığın. Bu çok büyük bir olayın habercisidir. Ve kuntuluhu ba'den keşaf eş-şemsi vel dedik ya ayla güneş tutulması. Ay Ramazan'ın ilk gecesi, güneş Ramazan'ın yarısı. Onlardan sonra da doğu tarafında bu iki dişli boynuz şeklinde görünen bir şeyin belirmesi. Summe le'il Sonra e, daha vakit geçmeden işte e, efendim Hz Mehdi'nin çıkışı ve olayların başlaması. Ondan sonra kuyruklu yıldız bu dair. Hazreti Kehap buyuruyor. <gülüyor> Mehdi'nin çıkışı öncesinde doğu tarafında parıl parıl parlayan kuyruklu bir yıldız elinecek. Ondan sonra yine, diğer bir alamet, Ramazan'da ay iki kere tutulacak, Allah Allah! Bunu da bilin. Ulema buyuruyorlar, قَبْلَ خُرُوجِ الْمَهْدِيَنْ كَسِبُ الْقَمَرْ ف۪ي شَى رَمَضَان مَرَّتَيْنْ Ramazan ayında ayın tutulması iki kere vuku bulacak. Bunlar hiç kök bilimcileri tarafından tespit edilmiş, tarihe geçmiş bir şey, örneği olan bir hadise değil. Ondan sonra doğu tarafından bir ateş çıkacak. Artık Allah'ın alem bu petrol kuyuları mı yanmaya başlayacak? O zaman ne kadar petrol kalacak kalmayacak? Bunlar ayrı dava. Ama oradan bir ateş insanları sürükleyecek. Ebu Abdillah ibni Hüseyin ibni Ali radıyallahu anhü vecmai'nin ehl-i beytin imamları rivat ediyorlar. اِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً مِنَ السَّمَاءِ نَارَنَ حَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيْلَا ve فَرَجُ النَّاسِ Gökten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 Bunu da temas ettim epey aylar evvel. Gökten ne geliyor? Ses. Bu sesi kim duyuyor? Herkes. Yerden de geliyor. Yerden şeytan. Gökten gelen Rahmani, Hazreti Cibril tarafından. Mevla'nın kelamını biz duymamış müsait değil. Musa aleyhisselam mahsus dünyada oldu. Cibril tarafından nidalar geleceği. Şimdi bu da birkaç kere tekerrür edecek bir hadisedir. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu taala anlatıyor. İda nâdâ munâdî min es-semâ, innel hakq fî âli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Gökten bir münadî iddia ediyor. Hak olan halifelik ve yönetim Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytindedir. Yani Hazreti Mehdi'ye olacak. İşte o zaman diyeceğiz, "Ye mehdi O zaman Mehdi'nin konusu insanların dillerine vuracak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 İlla bize olmasa da bizden gelenlere olacak ve ümmete kalacak inşallah. Sizler de sebep olduğunuzdan ortaksınız inşallah. i̇nşallah. Öyle. Ya? Şimdi yine Ebu Cafer bakır radıyallahu anhu diyor. Yunadi <gülüyor> münadimines sema'a enel ali Muhammed sellem. Gökten geliyor nida ki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 Ve fi akhirin naru savtul la'in iblis yunadi Elayne fulanen kat kutile mazlumen li yeshakkike nase ve eftineh Allah Ta o günün diyor akşamı yani gündüzün sonu cuma gününün sonunda da şeytan bağırıyor herkes duyuyor ha Allah. Diyor ki azedimeti için mazlum olarak şehit edildi falan milleti şüpheye düşürüp fitneye kaptırmak için Aynı günde feke millionun şaşkın muttehir. Aynı günde ne kadar insan diyor hayrete düşecek, şüpheye düşecek, bu iş bitti diyecek ve insanları böylece kandıracak. Fe ida semi'tu bi Ramazan. Ramazan'da o ilk sesi duyduğunuz zaman cuma gecesi olan ses. Fe la teşku ennehu savtu Cebrail. Şüphe etmeyin o Cebrail aleyhisselam'ın sesidir. Allah Allah. Bu son zamandaki insanlar neler yine görecek? Nasıl başındakiler çok ilginç şeyler gördüler. Sondakiler de çok ilginç alametler görecekler. Peki Cibril'in seçi olduğunun bir alametine cuma gecesi olmaz. Bir alametine Ramazan'da olmaz. Bir alametine alamet güzelgende ünadi bismil Mehdi esme Mehdi'nin babasının adıyla. Ne kim babasıyla beraber adı kim? Muhammed ibni Abdillah. Aynı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah oğlu Muhammed. Ne oluyor narapçası? Muhammed İbni Abdillah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi künyesi ne? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Meyyidin babasının adıyla Abdullah oğlu Muhammed olarak geliyor o ses. İşte o da büyük bir alamet olacak. İsa gıbri Yahya rivat ediyor. Tekûnü fitnetun tehlîkün nâs lâ istekdîb ömrûm hattâ yünâdiye münâdi minessemâyi aleykum bi fulân diyor işi düzelmeyecek. Ümmetin vaziyeti düzene girmeyecek. Kargaşa kargaşa. Bak, işte bak şu anda düzende miyiz? Ümmetin durumu düzgün mü? Bu böyle gider. Gider gider gider. Gökten bir münadi Hz. Mehdi'yi işaret eder. Felancaya sarılın der iş biter.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 Kırıldı yani gökten nasıl barıtıracak yani? Neyi bak? Kimi barıtıracak? Nasıl barıtıracak yani? Ya o sefer sustu. Şimdi böyle ağır şartlar öne sürün ki önüne gelene kapılanlar uyansınlar inşallah. Hakem ibn Nafi'ünvatinde idaken el nas bimil arafat nada munadim ba'den te qabailu.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 emiriniz felandır. Hazreti Mehdi'nin adıyla babasının adıyla. Peşinden bir ses daha gelecek. Bu da ayrı bir alamet. Doğru söyledi diye. İşte bu demek ki Ramazan'da olacak, Zülhicce'de olacak, Muharrem-i Şerif'te olacak. De aynı 3-4 ay arayla gelecek, iddialarla bu iş tekrar belirecek. Ondan sonra ilginç bir ilginç bir hadise gökten bir el sarkacak. Allah Allah. E bunu, bunları görmeyen, inanmayan tabii ki kaybedecek. Sa'id İbni Müseyyep radıyallahu teala buyuruyor. Tekûn firkatun ve ihtilâf. Ümmetin işleri karışacak. Aralarında ayrılık, kargaşa çıkacak. Hatta yatluha keffun minessemâ. Gökten bir el belirecek. Tamam mı? Esma bin Umeys radıyallahu anh o diyor ki Ene <imenode> marat zalike el o günün alameti enne kef min es-sema mudlatun öyle bir sarkacak diyor bütün insanlar görüyor görmeyen kalmayacak bu da ve yunadi münadim es-sema inne mirakum falan nida vaktinde olacak emiriniz falandır diye belirtilirken on nida anında efendim bu kefin elin sarkması hadisesi vukua gelecek. Ondan sonra Kabe'nin hazinelerinin çıkartılması. Hazreti Mehdi zamanında bu kabul olacak hadislerden Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib kerramallahu cehu Hazretleri anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Hz. Ali Efendimiz onunla birlikte Kabe'nin içine girdiler. Hz. Ömer Efendimiz Kabe'nin altında hazineler olduğunu biliyor.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 ya emir el müminin dedi Hazreti Ömer Efendimiz'e. Sen işine bak. O işi sen yapacak değilsin. O sana nasip olacak değil. İnnemâ sahibû minnâ şâbbû min Kureyş yaksimû fî sebîlillâh fî ahiriz O dünyanın sonunda Kureyş'ten bir genç Hazreti Mehdi gelecek. Allah yolunda o taksimatı yapacaktı. Onun için Kabe'nin hazineleri bu da ayrı bir alamet ve delalet. Şimdi yine en büyük alametlerden ne dedik? Melhame-i Uzma, Kübra büyük savaş. O büyük savaşı geçen de anlattık. Ebu Hureyre Hazreti'nin Müslim Hakim rivayet ettiği hadis-i şerifte <gülüyor> Avrupa birliklerinin orduları, işte Rumlar denilen Bunlar efendim Amik Ovası'na inmeden kıyamet kopmayacak. Hatta ehrac ileyim gelebim Medine. Medine'den en hayırlı Müslümanlar Hazreti Mehdi'nin taraftarları onlarla savaşa çıkacak. Yine bu derdi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fus muslimin kubra o büyük savaş patladığında Müslümanların çadırı, otağı, birleşme yeri, toplantı yeri neresi olacak? Bilhuta, guta yani ila canib medineti yukalla ad-Dimeşk min Şam Şam'da bulunan en değerli bölge efendim bostanlar ve sulak bir yer Müslümanlar oraya sığınacaklar Abdullah <gülüyor> radıyallahu anh'ta rivat edilen ad-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tegûmü s-sa'atu hattâ lâ yukseme mirâfun bi Kıyamet kopmadan öyle bir zaman gelecek Mirasla bölüştürülmeyecek Ganimet aldım diye de sevinilmeyecek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 Mahlul edecek. Feyyuktelüne, Makteleten, Azıymeden öyle bir milyon biliyorsunuz anlattık işte 960 bin sayısı olan bir ordu öyle bir savaşla ka katledilecekler gibi misli görülmemiş. Hatta aynı ta yıra bi bir fe fma yucluvum hatta aykırı mıyda? Kuş diyor bir taraftan başlada başladığı diyelim sonuna getirene kadar leşlerinin kuş kendi ölecek öyle bir leş serilecek Allah Fet'a <gülüyor> ad-de-ben-ül-ebi Müslümanlardan da çok şehit olacak bir babanın oğulları efendim sayılarını kontrol edecekler kânumiyeten <gülüyor> 100 tane diyelim oğul, torun, neyse bir aile felâ cidûne bekeminüm iller <gülüyor> racilel vâid 100 kişiden 1 kişi kalmış o kadar büyük bir savaş olacak. Febe'ye ganimet, yufrah eve mirası yükselsin. Bu durumda kim ganimete sevinsin, kim mirası bölüşsün. Bir kişi kalıyor. Koca bir 100 kişilik aileden. Hazreti Muaz'dan rivayet edilen hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sittün sen, kıyamet alametlerinden altı şeyi sayarken bunu ta bir buçuk içe evvel İlk hadislerde söylüyorum. "Mevti ilk alamet benim ölümüm." buyurdu. On sonra fetöbe etmeksiz kudüsün fethi buyurdu o Hz Ömer zamanında öyle geliyor ve enyak Di Rum Rumların sizi kandırması yani Avrupalıların size hainlik yapması Son alamette fe Ru biriyle benden 80 sancakla gelecekler tehtegülli Ben denizle aşağı Elfen her sancakta kaç bin kişi var 12 bin 80' ile çarptık ne çıktı 960 bin yani 1 milyonluk bir or çok büyük rakam. Ebu Şeybe, İbn Abi Şeybe, Ahmed Hanbel, Tavrani tabara, rivat ediyor. Evet. Evvela sulh olacak. Onu söyledik. Abdullah İbn Hamr hadisinde. Sitün fi kume yetülümme. Ey ümmetim, altı şey bekliyorsunuz. Sayarken işte beşinci dene buyurdu. Ve hütnetün tekunu beni kume beni benil asfar. Rumlarla yani Avrupalılar aranızda sul olacak. Kaç sene? Başka hadislerde okudur musa? Dokuz Sonra Bir kadının diyor hamilelik süresi Yani dokuz ayda bu Dokuz altmış bin kişilik orduyu Teçhiz edecekler ondan sonra size Haynik edecekler ve size Saldıracaklar bu durumda Tabi hadis-i şeriflerde e, Erkekler Kırılacak kadınlar çoğalacak Enes radıyallahu anh Devlet edilen hadiste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 olan bir hadise. Velakin Allah Teala o dönemlerde kıyamete yakın e, kadınlara erkek doğurturacak hep. Allah Teala istediğini doğurtur mu? Ve e, şey ka kadın doğurturacak. Dişi doğuracak. Erkek doğumu çok azalacak. Bir de bu sebebi var. Bir sebebi savaş, bir sebebi de kadınların erkek doğurmaması, doğuramaması Allah Teala'nın takdir münasebetiyle onun için hadis şeriflerde ve tarar raju'l el emra göreceksin bir adamı diyor peşinde 40 kadın dolaşacak o da o zamana ait efendim kıyamet yaklaştığında vuku bulacak hadselerden biri olarak zikrediliyor efendim ondan sonra yine en büyük mesele Vatikanın fethi ve Roma'nın fethi bu da Ebu Hureyre radıyallahu te'ala hatta rivayetine ad-i şerifte Resulullah sallallahu te'ala buyur. Hel se mi'tun bi' medinetin. Cânibun minâ fil berri ve cânibun fil bahri. Bir şehir duydunuz mu diyor ashabına. Bir tarafı karada, bir tarafı denizde. Kâlu na'miâ Resulü Allah. Duyduk. Kâlu la tekû Kıyamet kopmayacak. Hatta yegzûvâ seb'ûne elfen min benî İsmail."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 Değil, İstanbul Kostantiniyeti Suğra, küçük Konstantin konstantiniyye Kübra, Büyük Konstantin neresi? Vatikan, Roma yani Onu da size kaç kere izah ettik ne Abdullah Abdillahil Müzeni Anebi babasından, o da Anceddi dedesinden Rıdvanullahi Alimecma'in hep sahabe tabi'in böyle Resulullah'tan işittiler Sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadis i̇bn Mace'de var, Hakim'de var لَا تَذَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تُقَاتِلُوا بَنِ Dünya kopmaz Ta ki siz Avrupalılarla savaşacaksınız Büyük bir savaş Yehrucu İleyhim Şu anda Hicaz'daki Arapların Ceziretül Arap Arap Yarımadasında bulunan toplumların Bütün Avrupa birlikleriyle savaşma gücü var mı? Hiç yok Hiç alakalar yok Ama demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Hazreti Mehdi'nin manevi gücüyle o güç bulunacak Yehrucu İleyhim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 Hatta efteullah aleyhim kustantiniyete ve rumiyyete, Vatikan'ı da, Roma'yı da Allah onlara fethettirecek, bir tesbihi ve tekbir, Subhanallah, allah Ekber der demez, bu husnuha, kaleleri, kuleleri aşağı yıkılacak. Bunlar Allah'a çok kolay, evet. Onun için hangisinin evvel fethi olacağı da Sahabe ve tabin de arasında söz konusu edilmiş. Abdullah radıyallahu yalan diyor. Sordum ya Rasulullah. Eyül medine tünfte hovvela. Kostantiniye, Vatikan mı, Roma mı daha evvel feth edilecek? Buyurdum medine direkt tüftehovvela. Tabi bu hadiste de tüftehanel bir de İstanbul fethi var. O zaman Rasulullah onu da müjdeledi. Buyurdu Hiraclin şehri yani İstanbul en evvel fethedilecek edilecek. Burası çok evvel.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 Eşkilisedeki kafalar değişik değişik kafalar. Ne yeni ilime bilme uyuyor ne efendim Allah'ın indirdeki hakikatlere uyuyor. Hiçbir tarafa uymuyor. E bunlar bunu anlamışlar fakat tabi sosyal e, menfaatleri bozulmasın diyerekten idare eden baya bir irtibat var. Böyle olduğu halde iki milyon kişi ilişkiyi kesmiş. Durum böyle olduğu halde yani.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 Ailevi durumları düşünelim. E bizim Karadeniz'de daha da bu iş yaygındır. Yani herkesin yöresel olarak bunu düşünmesi uygundur. Bakarsın. Aile birbirini aramaz, sormaz, adam ölüyor dese ziyarete gidilmez, öbür açlıktan ölür kimse. Ama birisi şuna saldırdı meselesine bir de bakarsın. Beş 10 hepsi birden telefon telefon vay sem nasıl yaparsın? Halbuki adam kendi ölüyordu zaten yani. Kimse de ekmek bile vermiyordu ama bir düşman biri geldi, geldi. Oo!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 Fitnesi. Şeytanın hilelerine maruz kalmışız. Allah muhafaza buyursun. Bu ustaki ayetleri, hadisleri, ilimleri duyup duyurmak nasip buyursun. Amin. Allahümme inna ne selüke el cenneh. Man karrabheyle yâ min kavlim ve amel. Ne uzi bike minennâr. Man karrabheyle yâ min ve amel. Allahümme inna selüke min hayr ma seyleke muhammed. Sallallahu te'ale. Ne uzi bike min şerim esne hâdeke muhammed. Sallâllâhu Teâlâ Açelü ve ente'l-müstehânü aleyke'l-felâh velâ havle velâ kuvvete illâ billâh'il-alîl-azîm Allahümme inna neselüke minel khayri kulli acilî ve ma'alimnâ amin ma'alimnâ amin ve ma'alimnâ amin na'uzuübke minel-şerri ma'alimnâ amin ma'alimnâ amin Allahümme mâ gaddaytelena m'gaddâfe celâkibeteu râşedâ ve nââtenâ amdunumke rahmeten ve heyilena amin Rabbi lati'm lana nurana wa'fina ala kulli qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa teslimen kethiran. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu cemaatimizin hepimizin geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu Şu saatte Rabb'i ihsan eyle. Kabirlerin eyle, makamları İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını yaşa neyle. Bize de arkamızdan böyle dualar nasip eyle. Amin.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 Alaikum ya habib Allah, ve ya Ve alamin Ve